Ne yapmış şimdi kayım hayatı boyunca gördüğü önemli faydaları bir kitapta toplamış. Bugün bir, bir kitapta bir şey okuyor, çok önemli bir nokta görüyor, hemen onu alıyor. Evet. O kitabına koyuyor. Evet. 4. 4. Eee ona bakarım ya 4'te ya 5'te. Sorun değil o. Evet. Konusu ne oldu? Şey. Faydalar. Önemli faydalar almış. Karışık her mevzudan bahsetmiş. Evet. <kayaan> Kâne bil müminîn rahîm, إنه Evet. Tamam? Şimdi el kavlü sâni, ikinci kavil ve huve şudur. En-Rahmân Rahman, rahman dâllun delalet eder. Alâ sıfatin zâtiyetin, zâtî sıfata delalet eder. Ve rahîm Rahîm ise dâllun alâ sıfatin fiiliyetin. <sep> fi'lî sıfata delalet eder. Nedir bu kavramlar? Bunları açmamız <cu> lazım. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ehl-i sünnet vel cemaat, insanlar fıkhetsin etsin diye kitap ve sünnete bakmışlar, şu istikra'a varmışlar, şu sonuca varmışlar. Demişler ki Allah Azze ve Celle'nin fiilleri ikiye ayrılır veya üçe ayrılır. Birincisi zati, zati sıfat. İkincisi fiili sıfat, üçüncüsü hem zati hem fiili sıfat. Hem zatî hem fiili sıfat üçüncüye girersek kafamızı karıştırır. O ileride gelecek. Tamam. Zati sıfat ve fiili sıfat diye iki ayrılır. Bazı sıfatları vardır zatîdir Bazı sıfatları vardır fiilidir. Bazı sıfatları vardır. Hem zatîdir hem de fiilidir. Şimdi. Dedik ki Allah Azze ve Celle'nin sıfatları ikiye ayırma taksimatıyla olayı inceliyoruz biz şimdi. Üçüncüyü iptal ediyoruz tabiri caizse. Dersi işleme noktasında iptal ediyoruz. Zati sıfat, fiili sıfat. Nedir zati sıfat, nedir fiili sıfat? Bak çok önemli. Bunu fıkh edersek isim sıfatta bu çok işimize yarar. Eğer fıkh edemezsek çok noktada işgal görürüz biz. Cevap veremeyeceğimiz bir sürü mevzu çıkar karşımıza. Şimdi zati sıfat Allah Azze ve Celle'nin Zatı ile kaim olup, Allah Azze ve Celle'nin zatı ile kaim olan ve dilemesine bağlı olmayan sıfatlardır, diyebiliriz mesela. Fiili sıfat ise, yine Allah Azze ve Celle'nin zatı ile kaim olan, ancak dilemesine bağlı olan sıfatlardır. Yani, şimdi gibi? Bunu açacağız. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin zatî sıfatlarından bir tanesini söyleyelim. Allah Azze ve Celle'nin zatî sıfatlarından bir tanesi yet sıfatı, el. Şimdi şöyle bir şey düşünebilir miyiz? Allah Azze ve Celle'nin ara sıra eli olur, ara sıra olmaz. Ara sıra kendisinde vardır, ara sıra yoktur diyemeyiz. Zatî sıfatlar. Evet. Her zaman Allah Azze ve Celle'de daima var. Evet. Daima var. Bu dilemesine bağlılık diye bir şey yok. Fiili sıfat ise Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kayım Yani Allah o fiili kendi zatıyla gerçekleştiriyor. Ancak bazen olan, bazen olmayan. Yani dilemesine bağlı. Mesela ne gibi? Şimdi nuzul sıfatını düşün. İnmiş, evet. inme. Allah Azze ve Celle ne zaman iniyor dünya semasına? Gecenin 3 birinde. Hmm. Gecenin son üçte birinde dünya semasına iniyor. Peki Allah Azze ve Celle bu gecenin son üçte birinde dünya semasına inerken diliyor ve iniyor değil mi? Evet. Peki eğer bu inme, inme sıfatı onda daima bulunsaydı, yani işleme noktasında, yerine getirme noktasında daima bulunsaydı Allah'tan, her zaman dünya semasına inmesi söz konusu olacaktı ve gecenin üçte biri diye bir zamanlama olmayacaktı zaten. Sürekli. Heh, süreklilik olacaktı. Şimdi mesela düşün, Allah Azze ve Celle arşı istiva etti. Evet. Allah Azze ve Celle arşı yaratmadan önce arşın üzerine istiva etmiş miydi? Yok. Yoktu ki arş. Evet. Hiçbir şey yokken Allah vardı, var, evet. değil mi? Evet, evet. Allah Azze ve Celle istiva etmiş miydi arşın üzerine? Yok. Yok. Mesela delil verelim şimdi. Kuranda net bir şey var. Allah diyor ki, Huw Allah Huw Leziu Allah ki. Khalakasemavativel yarattı. Fisi yemin altı günde. Tüm Sonra arşa istiva etti. Sonra. Neyden sonra yeri göğü yarattıktan sonra. O zaman yeri göğü yaratırken arşa istiva etmiş değildi. Değildi. İttifaken. Evet. Peki yeri göğü yaratmadan önce arşa istiva etmiş miydi? Onda bir şey demiyoruz, susuyoruz. Nasıl durur? Yerde duruyoruz. Ancak yeri göğü yaratırken arşa istiva etmiş değildi ama buna rağmen bütün mahlukatların üzerindeydi. İstiva ayrı, ulu ayrı. Onu karıştırmayacağız. İstiva ayrı bir sıfat. Uluv ayrı. Çünkü ulu zati sıfattır. Her zaman Allah uludaydı. Hiçbir şey yokken de Allah uludaydı. İlla bir şey olması şart değil Allah. Hani ona göre uluvda olsun diye. Bunu tasavvur edemeyiz. Allah her zaman ulu sıfatı zatında vardı. Allah her zaman Arş Hiçbir şey yokken de varken de Allah uluvdaydı. Delil. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Teala diyor kendisi için. Muteali diyor. Ali diyor. A'la diyor. Bunların hepsinin ortak manası ne? Uluvun mutlak. Mutlak uluv. Yani bir... Şimdi uluvun çeşitleri var. Uluvuz zat var. Zatının uluvda olması. Uluvul kahr var. Gücünün, kahrının... E, uluvda olması. Değil mi? E, Uluvul kadr var. Değerinin uluvda olması. Peki Allah ben mutaali Taala, a'la ali dediği zaman hangisini zikrediyor bu söylediklerinden? Umum. Umum. Haslaştırıyor mu? Haslaştırmıyor. O zaman Allah Azze ve Celle'nin ulu zatî sıfatı. Evet. Bir sürü var. Ulu, ulu, ulu, ulu, bir sürü ayet var. Hadis de var. O zaman uluv Allah her zaman uluvdaydı. Hiçbir şey yokken de Allah uluvdaydı. Çünkü Uluv Allah'ın kendisidir, zatıdır. Yani nasıl el senin kendin, göz senin kendin, uluv Allah'ın kendisi sıfatı, zati sıfatı. Ama Allah Azze ve Celle arşı yaratırken, ist ist yaratma anında, 6 günde yarattı diyor. O zaman arşe müstevi değildi, arşe istiva etmemişti. Yarattı sonra arşe istiva etti. Yeri göğü yarattı sonra arşe istiva etti. Yeri göğü yaratmadan önce arşe istiva etmiş miydi? Susuyoruz burada. Bir şey yok. Yeri göğü yaratırken arşıya istiva etmiş miydi? Yok. Yarattı sonra istiva etti. Ama Allah yeri göğü yaratırken de, yaratmadan da, her zaman yine bütün mahlukatların üzerindeydi. Yani Allah yeri göğü yaratırken arşıya istiva etmemişti diyoruz ya. Buna rağmen her şeyin üzerindeydi. İstivanın, sen... Hani diyemezsin ki ya zaten her şeyin üzerindeydi. Nasıl arşın üzerine istiva etsin ki? Ya sen o mahlukatlarda düşündüğün senin o hareket olayı, oradan oraya kaydı, oradan oraya kaydı. Böyle bir şey yok. Hani tasavvur edemezsin onu. Hani keyfiyetini mi biliyorsun ki? Değil mi ha? Uluu ulu. Her şeyin üzerindeydi. Arşı attı istiva etti. O zaman istiva uluvun has'tır. Bak, istiva sıfatı uluvun has'tır. Uluv sıfatı ise uluvun am'dır. Umum ulu. İstiva husus ulu. Yani istiva özellikle, şey arşa, özellikle bir ne yapmış? İstiva etmiş. O zaman istiva fiili sıfat. Evet. Ulu, zat-ı sıfat. Delil ne? İstivanın fiili sıfatı olduğunda. Delil, Allah yeri göğ yaratırken her şey istiva etmemişti. Eğer zat-ı sıfat olsaydı her zaman bir şeyin üzerine mustavi olmuş olurdu. Haşa bu da Allah'la beraber bir şeyin daha kadim olmasını gerektirirdi. Evet. Bu da küfür. Peki uluvun zat sıfatı olduğunu demin söylediğim ayetler. Bak bir sürü ayet vardı. Aliyel latal alamü vb. وهو العلي العظيم. Değil mi? Ne diyor? Allahu la ila illa vel değil mi? La ta'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma ve ma min ilmihi vel ard ve la yeûdühü ve huvel Tamam? Al azim. Mesela Bu azim her şeyden büyük oldu. O zaman Allah Azze ve Celle mesela. Şimdi Allah Azze ve Celle turdağında kimle konuştu? Musa, Musa Aleyhisselam. Güzel. Musa Aleyhisselam'a bir şeyler söyledi. Evet. Konuştu. Musa atılmadan konuşmuş muydu onunla? O cümleleri. Cık. Turdağına geldi de konuştu. Evet. Lema caeli miikatina kellemehu rabbu Bizim tayin ettiğimiz bölgeye mikata gelince Allah onunla konuştu. Gelince konuşmuş. Gelmeden Konuşmamış daha onu. Ha. Veya yaratılmadan hiç Musa Aleyhisselam konuşmamış. Demek ki yaratıldıktan sonra ve Musa Aleyhisselam turdağına geldikten sonra konuştu. Demek ki dilemesine bağlı o zaman konuştu. Evet. Eğer Musa'yla konuşması zati sıfat olsaydı şey. sonsuz önce konuşması. düşün her zaman bir şeyler konuşmuş olması gerekirdi evet. Musa Aleyhisselam'ın. Hiçbir şey yokken de. Evet. Yüzlerce ayet bulursun zat e, fiili sıfatın evet. deliline. Değil mi? Bir sürü. ya Mesela e, istiva fiili sıfat. Çünkü yeri göğe yaratma. Nuzul, filisfat. Gecenin filistifat. Gecenin üçte Musa ile konuşması, sıfat Değil mi? Evet. Heh. Mesela Allah Azze ve Celle e, Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Evet. Değil mi? Peki Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı yaratırken bunun yaratılması geçmiş sonsuzluğa mı dayanıyor yoksa bir vakit geldi Allah yarattı onu? Bir vakit geldi Allah yarattı. Evet. Allah gibi o da e, e, e, ezeli değil yani. Yok. Değil mi? Evet. Demek ki dilemesine bağlı. O zaman He, tamam, yaratmanın aslı zatî sıfat, fertleri e, fiil-i ister İster istemez üçüncü kısma girdik burada. Dedik ya bazıları var zatî sıfat, evet. bazıları var fiil bunu sıfat. örnek vereceksek halk mesela. Değil mi? Evet. O, o kafayı karıştırır, ona girmeyeceğiz şimdi. O zaman bütün bu söylediklerimizden neyi ispatlıyoruz fiil sıfatı var Allah'ın. Bir de fiil e, şey sıfatı var. Bir de dedik ki zatî sıfatı var. Evet. Zatî sıfat ne Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim olan, dilemesiyle ne bağlı olmayan, olmayan. Evet. Yani dilemesiyle ba dilemesine bağlılık diye bir şey söz konusu olmayan sıfat. Bunlardan bir tanesi yet, bir tanesi ayn göz sıfatı, bir tanesi evet. ilim sıfatı. Yani Allah Azze ve Celle bazen bilir, bazen bilmez. Böyle bir şey olur mu? Evet. Ama Allah Azze ve Celle bazen iner, bazen inmez. Bu olur. Evet. Bazen istiva eder, bazen etmez. Bu olur. Mesela evet. yeri göy yaratırken etmemiş. Evet. İstiva halinde değildi ama yine de her şeyin üzerindeydi. Uluf sıfatından dolayı. Tamam. O zaman bu hani bu, bu hangi cahillere diye Bak şimdi sen ayır edersen zatî sıfatları, fiili sıfatları. Zatî Allah'ın sıfatlarından bir tanesi uluf sıfatı dedik mi biz? Evet. Güzel. Peki, e, bize ne diyorlar şimdi? Diyorlar ki Allah madem arşın üzerinde, o zaman üzerinde bir boşluk mu var? Yok onu bir bulut mu kapsadı? Üzerinde bir hava mı var? Siz Allah'a sınırladınız. Biz ne diyoruz onlara? Allah azze ve celle'nin ulus fati var. Yani her şeyin üzerinde. Allah'ın üzerinde hiçbir şey olamaz. Ne bir boşluk, ne hava delil. Şey. Taala ali aala mu Tamam mı? Evet. Her şeyin üzerinde. Hatta hadis var. Değil mi? Ee, evet. şey Onu kastetmiyorum. Allah azze ve celle "Vel evvel ve'l akhir vel vel batin." diyor. Allah etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tek tek o isimleri açıklıyor. Evet. Zahire ne diyor? "Ellezi leysa fevkaka. şey." Üzerinde hiçbir şey. Olmayandır diyor. Ha. O zaman Allah'a şu kapsadı, bu kapsadı olamaz. Bırak bütün hepsini. Ulu sıfatı Allah'ın zati sıfat olduğunu geç. Bak şimdi meş meselenin başka bir noktadan fıkhi boyutuna bak. Allah Azze ve Celle mahlukatları yarattı. En son noktasını ne koydu? Arş. Arş Değil mi? Ne diyor? Delil. Vesi'e kursiyuhu semavati vel art. Onun kürsüsü ne yapmıştır? Yeri ve gökleri kapsamıştır. Yani bütün her şeyi kürsüsü kapsamış. Evet. Arş hariç. Ne diyor hadisede? Arş da neyin üzerinde? Kürsünün üzerinde. Kürsünün üzerinde. Ha. Kürsünün. Peki bu kürsü, yeri göğü kapsayan, bütün mahlukatları kapsayan bu kürsü arşa göre ne kadar? Kür. Zerre. Evet. Ha. Peki mahlukatların o zaman en son noktası ne? Arş. Arş'un üzerinde ne var? Allah'a düşünmeşin ne var? Hiçbir şey. Hiçbir Boşluk şey. dayı yok, karanlık dayı yok, hava dayı yok, bulut dayı yok. Hiçbir şey yok. Bunların üzerinde ne var? Allah. Bunların hepsi hadislesi abi. Evet. Tamam O zaman yok işte dünya yuvarlak da şimdi böyle çiziyorlar tahtaya. Hiç hatırlamıyorum. Ee, şey hiç un unutmuyorum. Birisi vardı e, böyle tartışıyordu bu isim sıfatları. Biz de oradaydık. Şimdi diyor ki ya hocam diyor siz diyor şimdi Allah diyor yukarıda dersin şöyle yuvarlak dünyayı çiziyor şimdi tamam mı? Diyor ki şimdi dünya yuvarlak ya en üstte diyelim ki Amerika var. En altta işte Avrupa işte Antarktika var, işte sağda solda Amerika var, sağda şu Çin var bu var, Çin var falan. Diyor ki o zaman Türkiye'ye göre Allah dünyanın şu tarafına düşüyor, tamam mı? Bak şimdi cehalete bak. İşte Antarktika'ya göre en alt kısmına düşüyor, ona göre sağına göre. Şimdi Allah ne yaptı böyle bir zerre kıldı dünyaya göre? Tamamdır Tam dünya ko şey ha, dünya böyle koskocaman onun zihninde Allah böyle haşa yani, bir in böyle. insan cisminde evet. ha, o zaman Allah yukarıdaysa Türkiye'ye göre şurada olacak Amerika'ya göre burada olacak ona göre burada olacak cehalete bak şimdi Halbuki bu dünya bu dünya İyi bırak bak bu dünyayı bırak Bütün 7 kat sema bütün 7 kat sema yerler bütün her şeyi kapsayan ya düşünsene bak şimdi kürsüyü de geç. Evet, evet. Dünya semasını düşün. Dünya semasından maksadı da biz yanlış anlıyoruz. Bulutlar zannediyoruz. Halbuki evet. bu dünya seması bu uzay boşluğu var ya gözünün evet. alabildiği. Bu bütün gezegenden evet. orası daha dünya se birinci semadır ha. Evet. Tamam mı? Ne diyor ayette? Biz dünya semasını ne yaptık diyor. Ee, yıldızlarla söyledik. Demek ki o bizim gördüğümüz o uzay, boşluklar, yıldızlar onlar daha birinci sema. Değil. Onları da anlamıyoruz biz maalesef. Türkiye'de o da ayrı bir işgal. Benim her zaman vurguladığım şey Türkiye'de. İsim, sıfatlar sıfırdan işlenmesi lazım. Hatta rububiyet, uluhiyet tevhid bile sıfırdan işlenmesi lazım. Şimdi bütün bu dünya semasını düşün. Dünya semasına göre dünya görünmez değil mi? Dünya evet. daha birinci semaya. Birinci semaya göre bu dünya ve dünyadan büyük kaç milyar gezegen var dünya semasında? Daha dünya semasında milyarlarca gezegen var. Daha bu birinci sema ve bunun bütün sema, geri kalan semaları düşün. Bunların hepsi kürsüye göre hiçbir şey. Evet. Kürsü de arşa göre hiçbir şey. Allah hepsinden azim. Adam tutuyor, Allah'a bu dünyanın bir insan cismine sokuyor sanki zihninde. Hani çünkü neden? Biz ne diyoruz? Her muaddil, bunlar muaddil ehli ya, tatil. Evet. Her mu muaddil nedir? Müşebbihedir diye ehli sünnet. Neden? Çünkü önce zihninde Allah'a teşbih ediyor. soru diyor ki ya Allah böyle olamaz diyor. Sonra tatil ediyor. Tamam o zaman adamın yaptığı cehalet ortaya çıkıyor değil mi? Buna göre buradaysa, buna göre buradaysa. Arş'a göre dünyayı düşünsene göremezsin bile. Arş mahlukatların en son tavanıdır. Arş Allah'ın istiva ettiği şeydir. Arş mahlukatların en ağrıdır. Arş mahlukatların en büyüdür. Hepsinin aslasına bitir. Allah da hepsinden azimdir. Bak Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Biz ne diyoruz namazda? Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Hangi noktada? Kemal olan her noktada. Evet. Ve huvel aleyyülazim diyoruz. Demin okuduğumuz. O zaman zatî i sıfatla fiili sıfatı ayırt ettik mi? Zatî sıfata. Şimdi gelelim ikinci kavle. Ki anlayalım. Şimdi. Baştan alıyorum. Diyorum ki el-kavlus sani. İkinci kavil. Ve huve. O da şudur. Enner rahman. Rahman. dalun Delalet eder. Alâ sıfetin zâtiyyetin. Zat-i delalet eder. Evet. Ve rahim. Rahim ise... Dallun ala sıfatin fiiliyetin. Fiili sıfata delalet eder demiş İbn-i Rahman zatî sıfattır. Rahim ise fiili sıfattır. Şimdi ne demek Rahman zatî sıfat, rahim fiili sıfat? Şimdi Rahman da bir isim. Rahim de bir isim. Ortak topladıkları ne var? Rahmet sıfatı var. Tamam. Diyor ki bu Rahman e, ismi fail bir manaya delalet edecek. Rahim de ismi fail bir manaya delalet edecek. Delalet ettikleri mana Rahman zatî sıfat Rahim yani, fiili sıfat. Yani Allah rahim sıfatıyla merhamet eder insanlara. Rahmet sıfatı zaten zatî sıfattır. Onda vardır zaten. Ee, rahim de onda var ama fiiliyle taalluk eder. Tamam. Diyorlar ki, قال ابن ibn Şimdi İbn-i şöyle diyor. Rahimehullah Şimdi bundan sonra İbn-i Kayyım'ın in sözü. İnner rahman, rahman, dallun delalet eder. Alassifatil kaimeti bihi, sübhanehum. Subhan olan Allah'ın e, e, Allah'la kaim olan sıfata delalet eder. Ve Rahimin Rahim ise dalun ala taalluha bil merhum. Ala taalluha bil merhum. Eee Rahim ise merhuma yani rahmet edilene taalluk eden, taalluk etmeye delalet eder. Yani Allah diliyor rah rahmet ediyor. Diliyor onu o an rahmet etmiyor diyor rahmet ediyor. Hı. Hmm. Evet. el o zaman birincisi yani Rahman lil vasf. Vasf içindir. Vasf'tan kastı burada zati. Ve evet. sani ikincisi yani Rahim lil fiil fiil içindir. O zaman Rahman vasf, Rahim fiil içindir. Evet. Fel yani birincisi dalun yani Rahman delalet eder ala şuna enner rahmete sıfatuhu. Rahmet onun sıfatıdır. Ve sani o zaman rahmet diyoruz ki, rahmanın altında rahmet var ya, diyoruz ki bu rahmet onun sıfatıdır. Vessani, ikincisi rahim yani. Dallum şuna delalet ediyor. Ennehu, o Allah, yarhamu, rahmet ediyor, halkahu mahlukatına bir rahmetihi. Evet. Rahmetiyle. Zat sıfat, fiil sıfat. Evet. Diyor ki, وَاِذَا اَرَدْتَ فَهْمَ hada فَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ Eğer bunu anlamak istiyorsan, Allah Azze ve Celle'nin şu kavlini düşün. Ve kâne bil rahime? O müminlere nedir? Rahimdir. Şimdi başka ayet diyor ki: Innu bihim. O onlara Raufun rahim. Rauftur rahimdir. Ve lem Ve şu kesinlikle şöyle bir şey gelmemiştir: Rahmanun bihim. O onlara Rahmandır dememiştir. Hep onlara ne demiştir? Rahim. Demek ki rahim fiili sıfat ya. Onlara o fiili gerçekleştirecek ya rahmet fiili. Hep rahimi kullanmış. Buradan ne anlıyoruz diyor? Demek ki rahim fiili sıfat ki hep evet, evet. onlara rahim eder, rahim eder, rahim eder. Bak hiçbir zaman onlara rahman eder dememiş. Evet. Çünkü zatî sıfat. Evet. Bir yere gitmez, bir yere taalluk etmez. Kendi zatıyla kaimdir, biter. Kendi tabiri caizse kendi zatında stop eder. El gibi. Evet. Tamam Sonra. Rahman bihim. Feulime. Bununla bilinir ki diyor. Enne rahman. Rahman huvel mevsufu bir rahme. Rahmet ile mevsuf olandır, vasıflanandır. Ve rahim rahim ise huve rahimu bir rahmetihi. Rahmetiyle merhamet edendir. Rahim ise rahmetiyle merhamet edendir. Diyor ki bak sonra çok güzel bir şey söylüyor. Ve hâzihi nukdetun. Bir bir nuktedir. Bu bir nuktedir. Lâ teka'edu tecidu hâ kitabin. Neredeyse onu hiçbir kitapta bulamazsın diyor. Bu söylediğim çok zor yani. Evet. Hani O kadar böyle demek ki bunu düşünmüş, yapmış tamam o yüzden de hakikaten pek bulunmuyor yani. O yüzden bazı alimler, selef de bu imni kaymın bu kavmini biraz şey yapıyorlar. E, Raci dışı görüyorlar yani evet. tercih etmiyorlar pek. İkisi de güzel kavim dediğim gibi biz burada tercih edemeyiz. Alimler tercih etmemiş. Ve evet. hadi nuktetun bu noktada la tekadu tekadu tecidu her fikir tabini. Neredeyse bunu hiçbir kitapta bulamazsın diyor. Sonra diyor ki Ve Rahman, Rahman. Bir şeyler de anlatıyor oraya geç. Tabu bedayel fawahta. diyor ki, Warrahman, bunu artık kim söylüyor? Ee, Muhammed Hamudun Necdi devam ediyor. İbn Kaim bu sözünden soruyor ki, Warrahman, Rahman, min al-ismaili, mana Allahu min biha. Diyor ki, Allah, Allah, bu Rahman ismiyle tesmiye edilmesini menetmiştir. Başkası bununla isimlenemez. Başkasına Rahman diyemezsin. Başkası birisine Rahman ismi takamaz. Kema Kale dediği gibi. Kul ud'u ar-Rahmane, ebu e, kul ud'u Allah, ebu ar-Rahmane ayyen ma husna Allah İsra suresinin 110. ayetinde? Diyor ki: İster Rahmana, rahmana dua edin, Allah'a dua edin veya Rahmana dua edin. Hangisine dua ederseniz edin, en güzel isimler kimindir? Onundur. Şimdi bak. Fe'adele denkleştirdi, beraber kıldı Allah bu ayeti e, biri yani Allah onunla denkleştirdi ellezi ila yuşarik uhu fihhi gayruhu vuhullah yani Allah ismini zikretti al, al, Allah ismini başına takabilir misin bir müşaharet olabilir mi başkasıyla diyor ki bakın işte Allah hani Allah'a da dua edin rahman'a da dua edin diye ikisini aynı kefeye koydu onun hükmünü ona verdi. İkisinin aynı değerde olduğunu söyledi. Başkası demek ki isimlendirilemez. İkisi aynı kategoride. İkisi aynı değerde. İkisi aynı şeyleri ifade ediyor. Tesmiye edilip edilmemesi babında. Yani diyor ki bak ve adele bihil ism il ismi lzi adele bihil ism ilzi la yusharikehu fihi geyruhu. Yani kendisinden başka kimsenin kimsenin onda müşareket edemeyeceği bir şeyle ki o da Allah'tır. Denkleştirdi yani. Aynısını beraber zikretti, evet. denk zikretti. Evet. Sonra e, burada bir şey daha söylüyor. Diyor ki, wa rahim, rahime gelince bir şeyler anlatıyor daha fazla. Oralar önemli değil. Gaybınsa, e, Ha, mesela bak burada e, şu güzel şunu okayım. Şimdi diyor ki. Hmm, e,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 İnsanlar güç yetiremezler, yapamazlar. En yentehilu. Yani başkasının... Ee, yani başkasının şeyini kendisine, kendisi hakkında, kendisinmiştir diye. Başkası için olan şeyi... Yani yentehilu, intihara nasıl mana Yani başkasının olan şeyi kendisinin nasıl gibidir. Kendisinin gibi gibi kendisindir gibi göstermek, iddia Kendisine etmek. Heh, kendisi için iddia etmek, tamam mı? Evet. Ee, en yentahiluhu tsema bihi tebaraka ve te Bak, bunu bu, kim bunda kim isimlendirmiştir Allah tebaraka ve te İnsanlar bunu kendilerine alamazlar evet, diyor bizim. hadiste. Bu kim İbni Kesir bunu rivayet etmiştir. Senedi hasemdir tamam. Buradan da anlıyoruz ki Rahman'dan başka bununla kimse ne yapamaz? isimlendirilemez. Bir daha okuyayım hadisi. Diyor ki: "İsmün el er Dedi ki: "Hasan, Er-Rahman Rahman ismun, isimdir. La yastati'u'n nas. İnsanlar şunu yapamazlar. En yentahiluhu kendilerinin diye iddia edemezler o Rahman'ı evet. kendi isimlerini diye. Tesemme bihi ve teala. Allah azze ve celle'nin bu isimlendirdiği evet. bu Rahman'la. Allah çünkü bununla isimlenmiştir. Evet. Ve lihaza bundan dolayı fela yecuzu en yusrafa lil halk Bundan dolayı bu halk için, yar mahlukatlar için tasarruf edilemez, kullanamaz bunlar için Rahman. Tamam? Ve'l-Rahim, rahime gelince, fe innehu taala Allahu Teala vasafa bihi Nebiyuhu sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunla mesela. Rahim demek ki Rahimle isimlendirebilirsin. Hayfe kal şöyle dedi. Harisun aleykum. O sizin üzerinize hırslıdır. Bil mü'minîn. müminleri haslıdır. Raûfur Rahim. Raûftur Rahimdir. Rahim ismini veriyor. Fe yukali o zaman der ki mesela şöyle de de kullanılabilir Arap dil edebiyatında raculun rahimun denir mesela. Rahim adam. Ama fe la yukarı, şöyle denmez raculun rahmanun denmez. Tamam. Başka burada söyleyebileceğimiz bu kadar. Böylece de besmele bitiyor. Dersimiz de böylece bitsin inşallah. Herzevallahu alem sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah